Allah ve peygamberi son sözü söylüyor diye dinlenir eğer biz bir ayeti kerimeyi duyduğumuzda bir hadisi şerifi duyduğumuzda o cümle biter bitmez şimdi bakayım bende bu hadisle ilgili ne var diye kendimizi bir muhasebeye tabi tutuyorsak Allah'ı ve peygamberi rahmete ulaşacak şekilde dinliyoruz demektir ama Kur'an dinlediğimiz zaman hafızın okuyanın ses güzelliğine göre takdirde bulunuyorsak çok güzel okudu diyorsak sesi güzel olmayan birisi okuduğunda da eh mecbur dinledik türünden oluyorsa, yapılması gereken epey bir kan tahlili var demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü duyduğumuzda, ağzımızdan ama kelimesi çıkıyorsa, Peygamber aleyhisselam bir şey söylediği halde, Ebu Hanife böyle dememiş miydi diye, Ebu Hanife'yi peygamberin hocası gibi karşısına dikiyorsak, Bizim şeyh efendi demişti diye tarikat şeyhımı, mahalle imamını, filan hocayı, Resulullah'ın daha iyi bilemediği bir kimse olarak karşısına dikiyorsak, kan tahliline muhtaçız demektir. Bir sorun var. Damarlarda dolaşan iman kanında sorun var demek.